Üçüncü Bölüm Yaşlı Bilge üç gece sonra uykusunda huzur içinde öldü. Meyve bahçesinin ucuna gömdüler onu. Mart ayının başlarıydı. Sonra üç ay boyunca çiftlikte epey gizli iş döndü. Bilge'nin söylevi hayvanların zeki olanlarına hayata dair tamamen yeni bir bakış açısı kazandırmıştı. Bilge'nin sözünü ettiği isyan için nasıl bir tarih öngördüğünü bilmiyorlardı. Ve bunun kendi yaşam süreleri içinde gerçekleşeceğini düşünmek için nedenleri yoktu ama o şeye hazırlanmaları gerektiğini net şekilde anlamışlardı. Doğal olarak diğerlerini eğitme ve organize etme işi genellikle hayvanların en zekileri kabul edilen domuzlara düşmüştü. Bu domuzlar arasında öne çıkanlar, Bay satmak üzere yetiştirdiği kar topu ve Napolyon aldığı iki genç domuzdu. Napolyon iri, epey sert görünüşe sahip bir Berkshire domuzuydu. Aslında çiftlikteki tek bekşairdi ve fazla konuşkan değildi ama kendi bildiğini okumasıyla nam salmıştı. Kartopu ondan daha neşeli, daha hayat doluydu. Ağzı Napolyon'dan daha iyi laf yapıyordu ve daha yaratıcıydı ama onunla aynı karakter derinliğine sahip kabul edilmezdi. Çiftlikteki diğer erkek domuzların tümü sıradandı. Aralarında en iyi tanınanı cüllak adında yusuvarlak yanaklara, parıltılı gözlere, çevik hareketlere, tiz bir sese sahip olan ufak ve tombul domuzdu. Parlak bir hatipti ve zorlu bir meseleyi savunmaya giriştiğinde o yana bu yana sıçramayı, kuyruğunu sallamayı tarz edilmişti ki bu da her nasılsa çok ikna edici oluyordu. Diğerleri onun karayı aka çevirebileceğini söylerdi. Bu üçü Yaşar Bilge'nin öğretisini eksiksiz bir düşünce sistemi olacak şekilde ayrıntılarla donatmış, buna hayvanizm adını vermişti. Haftanın çoğu gecesi Bayjon soyuduktan sonra ahırda gizli toplantılar yaptılar ve hayvanizmin ilkelerini, diğerlerini açıkladılar. Başlarda bir sürü aptallık ve ilgisizlikle karşılaştılar. Bazı hayvanlar efendi olarak andıkları Bayjonsa sadakat göstermenin vazifeleri olduğundan söz ediyor. Ya da ''Bay Jones bizi besliyor, o giderse açlıktan ölürüz'' türünden basit ve safiyane yorumlar yapıyordu. Başkaları ''Biz öldükten sonra neler olacağını neden umursayalım ki?'' ya da ''Şu isyan nasıl olacağına göre bizim bunun için çabalamamız veya çabalamamamız neyi değiştirecek?'' gibi sorular soruyordu ve domuzlar da bu tavırların hayvanizmin ruhuyla çeliştiğini anlatmakta zorlanıyordu. En aptalca sorular beyaz kısrak Molly'den geliyordu. Kar topuna ilk sorduğu şuydu. İsyandan sonra da şeker olacak mı? Hayır dedi kar topu. Bu çiftlikte şeker üretmemiz anlamsız olur. Ayrıca şekere ihtiyacın olmayacak. İstediğin kadar arpa ve saman bulabileceksin. Yelemde kurdeli olmasına yine izin verilecek mi? Diye sordu bu kez Molly. Yoldaş dedi kar topu. Öyle düşkün olduğun o kurdeleler esaretin nişanları, özgürlüğün kurdelelerden fazlasına değeceğini anlamıyor musun? Molly söylenenleri kabullendi ama çok da ikna olmuş değildi. Domuzları en çok evcil kuzgun Moses'ın yaydığı yalanlar uğraştırıyordu. Bay Johnson özel evcil hayvanı Moses bir casus ve laf taşıyıcıydı ama bunların yanı sıra akıllı bir hatiptidi. Akide Şekeri Dağı adı verilen, tüm hayvanların ölünce gittiği bir diyar olduğunu iddia ediyordu. Dedine göre burası gökte, bulutların az ötesindeydi. Akide Şekeri Dağı'nda haftanın yedi günü pazardı, yılın tamamı yonca mevsimiydi. Çalılarda şeker topakları ve keten tohumuyla yapılmış kekler yetişiyordu. Hayvanlar hikayeler anlattığı, hiç çalışmadığı için Musus'tan nefret ederdi ama bazıları Akide Şekeri Dağı'na inanmıştı ve onları öyle bir yer olmadığına ikna etmek domuzları çok uğraştırıyordu. En sadık çömezleri iki araba atı boksörle yoncaydı. Bu ikisi tek başlarına düşünce üretmekte büyük güçlük çekiyordu ama Domuzları bir kez öğretmen belleyince onların söylediği her şeyi güzelce kavramış, bunları basit söylemlerle diğer hayvanlara aktarmaya başlamışlardı. Ahırda yapılan gizli toplantılara katılımı hiç aksatmıyor, oturumun sonunda asla ihmal edilmeyen İngiltere'nin hayvanlarını söylemede başı çekiyorlardı. İsyanın herkesin umduğundan çok daha erken ve kolay gerçekleşebileceği anlaşılmıştı. Geride kalan yıllarda Bay Jones, her ne kadar sert bir efendi de becerikli bir çiftçiydi ama son zamanlarda dara düşmüştü. Açılan bir dava yüzünden para kaybettikten sonra maneviyatı zarar görmüştü ve hakkında hayırlı olmayacak kadar çok içiyordu. Gün boyu mutfaktaki Windsor koltuğuna gömülüp gazete okuyor, içiyor, arada sırada biraya batırılmış ekmek kabuğuyla mosası besliyordu. Çalıştırdığı adamlar aylak ve namussuzdu. Tarlaları ot bürümüştü. Binaların çatıları aktarılmaya muhtaçtı. Çitler ihmal ediliyor ve hayvanlar kötü besleniyordu. Böylece Haziran ayı geldi ve samanlar biçilmeye hazır hale gelmeye başladı. Cumartesi'ye rastlayan yaz dönümü gecesi Bay Jones, Wellington'a gitti ve Kızıl Aslan'da öyle sarhoş oldu ki pazar günü öğle vaktine kadar geri dönemedi. Çiftlik çalışanları inekleri sabahın erken saatlerinde sağmış Sonra da hayvanları beslemeye zahmet etmeden tavşan avına çıkmıştı. Bay Jones çiftliğe döner dönmez kabul odasındaki kanepeye serildi ve News of the World'ü yüzünü örtü yapıp uykuya daldı. Dolayısıyla akşam olduğunda hayvanlar hala açtı. Sonunda daha fazla dayanamadılar. İneklerden biri boynuzlarıyla ambarın kapısını kırdı ve tüm hayvanlar depolanmış yiyeceklere keyfince girişti. Bay Jones tam o sırada uyandı. Dört adamıyla birlikte ambara dalıp kamçıyı her tarafta şaklatmaya başladı. Aç hayvanların tahammülünün çok ötesindeydi bu. Bir şeyler planlamış olmamasına rağmen hep birlikte onlara zulüm edenlerin üzerine çullandılar. Jones'la adamları ansızın kendilerini her taraftan toslanır ve tekmelenir halde bulmuştu. Durum tamamen kontrolleri dışındaydı artık. Hayvanların öyle davrandığını hiç görmemişlerdi ve istedikleri gibi itip kakmaya kötü muamele etmeye alıştıkları yaratıkların o şekilde ayaklanması karşısında akıllarını kaybedecek kadar korkmuşlardı. Çok kısa sürede kendilerini savunmayı bırakıp tabanları kaldırdılar. Bir dakika sonra ana yola uzanan araba patikasında tam bir bozgun halinde koşuyorlardı ve hayvanlar da zaferle peşlerindeydi. Yatak odasının penceresinden bakıp olanları gören bayan Jones, birkaç parça eşyayı alel acele bir çantaya atıp başka bir yolu kullanarak usulca çiftlikten kaçtı. Moses'la tünediği yerden atlayarak yüksek perdeden barışlarla onu takip etti. O arada hayvanlar Jones adamlarını yola kadar kovalamış, parmaklıklı ana kapıyı arkalarından kapatmıştı. Böylece isyan, onlarda ne olduğunu anlamadan başarıyla gerçekleştirilmiş oluyordu Jones def ve malikane çiftliği artık onlarındı. Hayvanlar ilk birkaç dakika boyunca tarihlerinin öyle iyi gitmesine inanamadı. İlk yaptıkları bir yerlerde insanların saklanmadığından emin olmak ister gibi mülkün her tarafını hep beraber dört nala dolaşmak oldu. Sonra Jones'un nefret edilen egemenliğinin son izlerini silmek için çiftlik binalarına koştular. Ahırın ucundaki koşum odasının kapısı paramparça edildi. Burun halkaları, köpek zincirleri, Bay Johnson domuzları ve kuzuları iğdiş etmekte kullandığı zalim bıçak kuyuya atıldı. Dizginler, yularlar, at gözlükleri, ağza bağlanan utanç verici yem torbaları, avluda yanan çöp ateşine atıldı. Kırbaçlar da aynı yeri boyladı. Bunların alevlerin arasına gittiğini görünce tüm hayvanlar neşeyle hoplayıp sıpladı. Tar topu pazara gidildiği günlerde atların yelelerinin ve kuyruklarının süslenmesinde kullanılan kurdeleleri de ateşe attı. Kurdeleler insanın alameti farikası olan elbiselerle bir kabul edilmedir dedi. Tüm hayvanlar çıplak gezmelidir. Bunu duyan boksör yazları sineklerin kulaklarından uzak durması için başına takılan küçük hasır şapkayı ateşe attı. Hayvanlar onlara Bay hatırlatan her şeyi çok kısa sürede imha etmişti. Ardından Napolyon hepsini tekrar ambara götürdü, onlara çift mısır tayını dağıtıp köpeklere de ikişer bisküvi verdi. İngiltere'nin hayvanlarını art arda yedi kere söylediler, sonra da hiç tatmadıkları kadar güzel bir uykuya daldılar.